Her şey, kesinlikle haklısınız, müthiş bir tespit monşer, tebrikler var, enşante monşer. Hani kültürlü birine benziyorsunuz, gerçi kültürden ne anlıyorsunuz da, hayırse yani burada bir sanat faaliyeti var, Bunu izlemenin bir adabı var. Ya, zaten biz buyuruyoruz sizi bir yere alalım. Ben de şahsen seyrediyordum zaten. Ancak bu dünyaya dolu dolu yaşamalıyız değilce ben dayanamadım sahneyi atlayardım böyle. Hakikaten müthiş bir tespit monşer. Gerçekten sevdiğim biri. Yani, ben be efendi size dediğim gibi. Ah mil ama... ah, pardon. Ben şöyle bir kokum mil pardon. Ben kendimizle tanışmayamalıydım efendim. Efendim. Arkadaşlarım bana Recai derler, enter Recai, enchanté, enchanté. Yani enterlektüel beyefendi. <gülüyor> Lektüelsiz enter. Nasıl oluyor? Sade enter. Sade mi? Bir de peynemiz var arkadan gelecek. Hahahaha! Bir yoktu. Tamam. Ama bir tespit, bir tespit. dünyaya bol dolu yaşamalıyız <gülüyor> ee, Her ne kadar konsept olarak uyuşmasak da fikir olarak bu noktada hemfikiriz dünyayı dolu dolu yaşamalıyız efendim anı yaşamalıyız, anının güzelliğini hissetmeliyiz anı her şeyiyle fark ederek yaşamalıyız böyle sarmalıyız kimse almadım böyle ama böyle dünya yaşamalıyız Dünya değil de kendimden geçiyorum ...tesbirinize bir etlemeden bulmak istiyorum. Evet. Doğanın bize sunmuş olduğu tüm güzellikleri... ...dolu dolu yaşamalıyız diyorum efendim. Doğanın sunduğunu mu? Evet. Doğanı Doğa mı şimdi? Herhalde. Herhalde. Yani siz... ...ben... ...ağaçlar, çiçekler, böcekler... ...her şeyin doğanın birer güzel ürünü değil midir efendim? Yani şimdi siz... ...çalık çırpı gibi... Ne bileyim keldengere gibi Doğan'ın bir ünlü müsünüz? <gülüyor> hmm, çok bir yaklaşım oldu ama açıklayayım. her ne kadar onlarla evlenmiş sürecinde böyle değilsek de eşlişiz muhafendi. Hmm. Evet, öyle değil mi? <gülüyor> Zaten bana, bana biraz daha cömertli dalga olmuş. Evet. Benim yani onlardan bir farkım var herhalde. Yani Neymiş o fark? Daha düşünmüş, taşınmış biraz daha kaşınmış ve <gülüyor> eğim beni ortalığa atmış. Ya. Farklı olarak. Neymiş o fark? Ben, konuşan ve düşünen bir hayvanım. <gülüyor> Resul subhanallah. İnsan bu kadar açık sözlü olur mu ya? Rehalite beyefendiciğim, realite. Evler sürecindeki bütün profesörler, Bütün araştırmacılar, meraklıları, bunu böyle söylüyor. Ya, bu realiteden de farksız. konuşan ve düşünen hayali. antdtdtdtd tdtd Daha tdtd Bu daha tdtd Demek anı tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd Peki o yaşadığınız an bitti. Ne olacak? <gülüyor> Nachter anı yaşayacaksınız. Yani o dediğiniz an da bitti ne olacak? Andere anı yaşayacaksınız. <gülüyor> ya o da bitti ne olacak? Andere andere anı yaşayacaksınız. Hepsi bitti hepsi bitti. Yaşayacak hiçbir an kalmadı. Ay, ne diyorsunuz siz? <gülüyor> Ne demek yani şimdi? Bitti. yani siz İstasper bittin bitti bütün an mı diyorsunuz? evet aynen evet. öyle hayır ben bunu hiç düşünmedim hayır hayır çıktı? ben yaşanacak an kalmadı. hiç kalmadı ayyy <gülüyor> değil <mi>? ay, galiba <gülüyor> o zaman külüüüü <gülüyor> Ay hiç istemezse, hiç güçlüğe basmasa da, hiç kabullenmesek de maalesef, maalesef kaçırma mazhar. Peki ölene ne olacak, Mtb Beyefendi? Nasıl yani? Ne olacak yani ölene? Ne bileyim? Yani sizi uzatacaklar 280, 290. <gülüyor> Sonra soyacaklar mı? Ne? Sonra washing yapacak. <gülüyor> Kamaşo sularıyla, şampuanlarla, kirep cürcülerle, lavabo açıcılarıyla... Zaten sizi ancak o temizler. Ama... <gülüyor> yok yok, bir şey yok. <gülüyor> Bazen seri oluyor... Seri... Seri olunca da... aldım ağzına tıkıyorlar. <gülüyor> Böyle... ...ve seri imalat. Evet. Sonra sarımsarımalayacaklar. Hı, Hı. Sonra alacaklar omuzlarına... ...geni... bir alana getirecekler. Ya. Bir vatplaz. <gülüyor> bir tigur kazınmış orada. Tigurun evet. başına koyacaklar. Ve sizi. Sonra hep beraber grup halinde... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru mezara. Yani. Peki ne olacak o mezarda? Orada börtü, hayır, böcek, hayır, çiyan... Hayır lütfen, hayır! hayır. <gülüyor> <gülüyor> böcek börtü demeyin, lütfen! Siz de böcek börtü demeyin. Bakın! Bakın! Bakın! Bakın! Halilerin diken diken oldu Yani niye korkuyorsunuz canım? Siz onlarla evrim sürecinde kardeş değil misiniz? Ama biz onlarla güvenli kardeşiyiz! Ne olacak ne görüyorsun? Ne bileyim. Ama ben tedbirimi aldım. Ya! Bey. Benim havuç maisterine görüştüm. <gülüyor> Beni koyacaklar için bunun dört etrafını kalın betonlarla kalmadan. Hem de doğu içeberke beton. <gülüyor> Sonra çelik saçlar attım böyle falan attım. Hmm. Bir kalı döşettim için işte böyle duvardan duvara. Evet. Elektrik bile döşettim. <gülüyor> Mezara attım. Evet. <gülüyor> Hatta bir iki bir attım. Neymiş hanım? Doğalgaz döşettim. <gülüyor> Peki, ondan sonra ne olacak? Ne ben? Ben çürüyünceye kadar onlar beni koruyacaklar. Ben çürüdükten sonra inşallah problem. <gülüyor> sonra ne olacak? Ay yine aynı konuya geldiniz. Yine aynı konuya geldiniz. Ay, ne güzel sohbet ediyoruz Yani Sonrasının ne alakası var? Sonrası yok. Söylemeyeceğim. <gülüyor> Ölüm sonrası hayat. Ahiret. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <gülüyor> Ahiret ahiret. E ne kadar panasınız? Ne kadar şopet ediyorduk işte. Ay şiştim vallahi işte. Hadi. Nerede olacak peki? Gazdolumla bakabileceğimiz birkaç kişi işte birkaç satır arasında olsa kafi hemen. Çok biliyor desinler. Yani. Ama gerçek. Realeti. Ahiret. Ay vallahi şiştim. Allah'ın şiştim. Ay. Ay. Ahiret. <gülüyor> aklıma bir soru geldi size bir şey soru soru var var var diye ısrar ettiğiniz ahiret ya yoksa ne haber eğer yoksa benim kaybedecek hiç bir şeyim yok ben bir Müslümanım kendime aileme çevreme insanlığa faydalı bir kişi olarak yaşamaya çalışıyorum İnsanlığa hizmeti bir ibadet bilmişim, gayret ediyorum. Yalansız, dolansız, siylesiz, ihanetsiz bir hayatı yaşıyorum. Eğer yoksa güzel bir insan olarak yaşayıp geleceğim, kaybedeceğim hiçbir şey yok. İhanet yani sizin gibi nasılsa ahiret yok, istediğin gibi dolapları çevir, kötülükleri al, <gülüyor> <olanları> söyle. <gülüyor> ne <oldu? gülüyor> İyi bu kadar halkın huzurunda beni rencide ediyorsunuz ama. Niye yalanlarınız gerçek değil mi? Yani, ben yani onlar minicik beyaz yalanlar kimseye zararı yok ki. Zehrin minicik zehirdir. Beceren Terbiye Feneri. Ben sana soruyorum. Buyurun. Ahiret ya varsa. Hayır. İlahi yoksa. Ya varsa ya yoksa yemarsa Ya Ya yoksa Ya Ya Ya yoksa Ya varmışsa O zaman ay bayı yedik laber